Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler Bu şarkının devamı da ilk yarısının aynısı O yüzden herkes tahminler yürüterek nasıl biteceğini e, az çok kestirebilir Oktay Bey hoş geldin stüdyomuza Hoş bulduk Good morning Macera dolu bir gün yaşadı ülkemiz Hakikaten e, bir belayı daha geride bıraktı Bir darbe girişimi daha fiyaskoyla sonuçlandı Herkeste onun mutluluğu var şu anda ee, Evet e, Red çıktı Red çıktı. Biliyorsun e, dört bakanın Yüze Divan'a gönderilmesiyle ilgili ama e, Başka bir şey de beklenmiyordu zaten. Sevgi kazandı diyebiliriz. Evet doğru hakikaten sevgi kazandı. Sevgi kazandı. Ben şey gibi gördüm hani kimsenin de oraya e, yani Bir tanesi gitse çok şeyler konuşulurdu o Yüze Divan'da diye o zaman kimseyi göndermeyelim. Sen yani. o açıdan ben... Sonra da şey diye baktım. He. Demek ki bu dört eski bakan isimleri yolsuzluğa karışan, rüşvete karışan dört eski bakan hakkında bir popülerlik oylaması. Kimi daha çok seviyorsunuz gibi bir şey yapıldı. Çok doğru. En az sevilen egemen bağışmış o ortaya çıktı. Yani sevilen mi artık yani sevilmeyen mi onu bilmiyorum ama biliyorsun bakanlar genel kurulda Konuşmadılar. Yani Muammer Güler ve Egemen Bağış birer cümle etti. Hı hı. Ee, onun dışında Zafer Çağlayan zaten yoktu. Ee, ama şeyde Erdoğan Bayraktar da hiç konuşmadı. Genel kuruldu ama meclise girerken işte gazeteciler sormuş. Ee, biliyorsun Erdoğan Bayraktar'ın sevgiye ihtiyacın var açıklaması vardı. Onu yakalayabildin mi sen? Ben gördüm onu da o sevgiye ihtiyacın var şey mi oldu? Bakan, biliyorsunuz bakanlıktan da istifa ettim bu aralar. Hani şey yok, biraz sevgiye ihtiyacım var. Şşş, tam tam şöyle demiş. Konuşmak istiyorum. Hala da istiyorum. Ama yakın arkadaşlarım, dostlarım konuşmamamın daha hayırlı olacağını söylediler. Arkadaşlar ben sizi seviyorum. Siz de beni sevin. Sevgiye ihtiyacım var dedi ve işte bu sevgi yine sevgi kazandı. Sevgi kazandı. Çünkü 288 red ile en çok red oyunu Erdoğan Bayraktar aldı genel kurulta yani, yani o mesaj kazandı diye bakmıyorlar ben baktım ne gün... bileyim abi işte böyle bir şey var yani internette bilmiyorum. ne yorumlar işte meclisin Kara günü bu, bu aklama yıllarca unutulmayacak falan böyle bir çöküşün e, göstergesidir falan diye. niye kimse demiyor sevgi kazandı sevgiyle ilgili bir tane söz söylendi ve Yok, bütün oyları o aldı, o aldı. bak mesela ilgilen baş 255 red Muammer Güler 258 red. Zafer Çağlayan 260 Ama Erdoğan Bayraktar 288, 288 red alarak. Keşke Egemen daha... Bağış'ta bir espri falan yapsaydı. Yani illa sevgi demeye gerek yoktur kendini sevdirecek bir şey yapsaydı. Demek ki. O atarken, mi geldi? atarken işte oyunu şey atarken yapmış zaten. Fotoğraflarını görmüşsün. Herkes de gördü. Onun espri Çok havalı bir hareket o. Ben şöyle şey atayım falan filan diyerek ee, bir kere. Demek ki bir de bundan anlıyoruz ki demek ki yolsuzluk yokmuş. Değil mi yani? Yolsuzluk, yolsuzluk yok mu? Işte bir şey yok. Yok mu? Niye canım? Olsaydı. Yani yüce imana gitmesinler diye. Hayır öyle... olur mu? E gitmiyor. anladım? Konuşulur. <gülüyor> gerek yok. Senden yani... anladım? Yok. Ne oylandı ben onu bilmiyorum. <gülüyor> yüce yüce imana gitmesinler. Evet, gitsinler mi? Gitmesinler mi? O oylandı. Ama yolsuzluk var mı yok bu diye bir şey değil. Gitsinler Aa, olur mu? Mi gitmesinler. Hayır zaten. Bence hiç gerek yok diye mi? Olsaydı zaten. Evet çıkardı. Ha doğru. ya. bir şey. Ben sevgiyle kafam karıştı da benim. Fantastikoyu unutuyorsun abi. Doğru doğru tamam. Fantastiko tamam. kavramını unutuyorsun. Yani lütfen ya, biraz şöyle bir iki dakika bir yeni adım çıkıp öyle düşün evet yani. ya çok şeyim yani. Lütfen yani. Düz bakıyorum alt gözlüğüyle bakıyorum her şeye ya. Ondan sonra e, bir 50 lira çıkmış bir oylamada. Aha, bir oylamanın sonunda onu e, Şey diye esprilerle şakalarla En son oylama galiba Erdoğan Bayrakların e, Oylaması sırasında sabah karşı bir 50 lira atmış milletvekillerinden beri Onda meclis başkanı şey demiş O da hazineye kalır demiş Hazineye öyle. kalmaz biz <gülüyor> faiziyle geri aldırız onu dememiş mi? Neşe içinde Neşe içinde bitmiş ne, ne kadar güzel Tarihi gecelerden bir tanesiydi e, Hakikaten öyle oldu Hayırlı uğurlu olsun e, Diyoruz herkese ondan sonra bakayım şöyle başka neler var işte fileler var mı işte AKP içerisinde şeyler var mı 60'a yakın kayıp var işte o ses var bu yeni dönemde milletvekili adayı olmayacak insanlar da şöyle bir son bir hareket hani bizde mecliste bir kere de kendi kafamıza göre hareket etmiş gibi olalım diye anlatacak bir anı lazım çünkü ne anlatacaklar? Yani milletvekili anlası olarak. Böyle bakıyorduk. Böyle deyince hemen öyle yapıyorduk. Böyle deyince böyle yapıyorduk. Onun yerine değişik bir şey anlattılar. Sabaha kadar oylama devam etti. Ee, çok yoruldu milletvekilleri. Hı -hı. Artık bir şeyi hak ettiler. Tatlı, huzurlu bir, bir, uykuyu evet ettiler. bir uykuyu hak ettiler. Bir dinlenmeye hak ettiler. Bir hak ettiler. Emeklerine sağlık diyoruz. <gülüyor> ee, tüm y yüreklerine sağlık, keyifler olsun diyoruz. Emek ve en sonda yani hem emek hem sevgi dedik herhalde bu konunun en güzel kapanış şekli şekilde bu olsa gerek. Hakikaten. Ding ding ding ding ding ding ding uğurluyoruz. Çok güzel oldu. Eee sevgili dinleyicilerimiz de herhalde başka da farklı düşünen yoktur herhalde değil mi? Farca, farklı düşünen de vatan aynıdır. Ne <gülüyor> yanlış mı söyledim? Böyle de demek lazım. Hayır çünkü. yani ne, gülüyorum. Neden gülüyorum? Yani ben bu kadar doğru bir şeyi hiç hayatımda duymadım. Yani bu, bu doğru şeyin... Bir de sen açık sözlüsündür Ege. Yani, yani lafını çat çat yok. söylersin yani. O hoşuma gidiyor benim. İki daha sırtımı verdikten sonra benim kimseden korkum yok Oktay. Onu da baştan söyleyeyim. Şu anda da mesela çok doğru bir şey söylediğin için. Yani e, ben seni tebrik ediyorum ve e, sana... Yüce divana gitmene gerek yok diyorum. Tebrik etmezsen vatan hainisin. <gülüyor> Ay, o zaman müsaade ederseniz ülke sınırlarımızdan çıkalım. Aslında şu vatan haini lafın bu kadar rahat kullanmak da bir ayrı bir şey. Diyecektim ben kendi kendime bir an şey diyecektim. Böyle bu kadar ağır bir lafın bu kadar rahat kullanılması da bir vatan hainliği mi derken olur mu canım, canım? Olur mu canım? Bana bunu dedirtenler esas vatan hainidir diyorum. Öyle bir şey olsa e, zaten bu dünkü oylamada Yüce Divan'da şey çıkardı. Çıkardı ya. ya. <gülüyor> Kabul çıkardı. Yüce Divan'da gitsinlerdi. Seni dediğin gibi bir şey olsaydı. Tiger Woods'u biliyorsun. Biliyoruz. Amerikalı e, sporcu. En e, çok kazanan, dünyanın en çok kazanan sporcusu. Evet dünyanın en çok... Ve dünyanın çok... en sıkıcı sporuyla kazanması da spora bakışı değiştiriyor. Golf mu diyorsun? Golf. Golf. Hmm, kayak dünyasına girmiş sevgilisine. Oynayan için bile için. sıkıcı bir spor biliyorsun. <gülüyor> Niye herkes hastası ya ona oynayanların? İşte ne zaman eğleneceğiz diye oynuyorlar saatlerce. Çıkışta bir yerlere gidelim Tabii falan sen, mı diyorlar? O zaman gidelim daha pahalı şeyler malzemeler alalım. Daha pahalı deri çantalar alın Belki bir dahaki sefere eğleniriz diye. Valla hiç öyle ben şey yok ya. Böyle bir e, gidelim golfe gidelim falan filan. Her pazar gidiyoruz falan filan diye. Böyle neşe içerisinde giden bir takım adamlar biliyorum golfle ilgilenen. Abi ne Doğada kafamı dağıtıyorum biraz. E, kayakçı sevgilisine sürpriz yapmak için eee Lindsey Von hanımefendiye ki kendisi de kayak şampiyonu. Öyle mi? Evet. İtalya'ya gitmiş Tiger Woods. Turnuvada e, ondan sonra turnuvada madalya töreninden hı, madalya törenine katılacakmış. Dereceye girmiş yani sevgilisi. Tamam. Ondan sonra Tiger Woods da madalya töreninde kalabalığın arasında yürürken ağzına bir televizyon kamerası sen bir çarp Tiger vursun Vaps diye dişi kırılmış adamın ya. Gözünü kıza dikte, şuradan geçeyim buradan pardon pardon falan derken kamerada çekimiyor lak diye Ne? Ya? dişi kırılmış ağzı böyle kanlar içinde sabah sabah bir yani anlatmak da çok şey değil ama o kadar yani en az ya. Divan şeyi kadar haberi kadar önemli bir haber diye ben yaptır yaptır çok parası var oğlum e, en güzelinden yaptır Nedir hatta mi? o düşen dişlerini iki tane yaptırır bu adamın böyle bir şeyi var. Son dönemde bir lanet var üzerinde. Evet. Tiger Woods'un. Vallahi o eşini aldatmadan yakalandıktan sonra üst üste darbeler. Darbeler en sonunda ağzına büyük, Büyükçe kamera çarpmış. Artık çarpma mı? Yoksa o kamerayı kullanan kişi böyle bir şöyle bir sert deneyin de falan filan mı dedi. Çaktı bilmiyorum artık vatan yani. Vatan haini mi demek istiyorsun? Kameraman mı? Hı hı. Kameramanın vatan aynı olduğu zaten bunu bu yanlışlıkla yapılacak bir şey değil yani. Bence de. Tamamen 3. Havalimanına karşı. Bir hareket gibi geldi bana. Ay dur ben seni biraz sakinleştireyim ya. Çünkü kafan yani şey karıştı senin. Ee, AKP milletvekili Faruk Özak biliyorsun Trabzon milletvekili. Bir dönem bakanlıkta yaptı. Trabzon'daki bir trende Ajda Pekkan'la karşılaşmış. Ee, sen Ajda Pekkan'la karşılaşsan. Evet. Bir böyle bir 3-4 dakika ya da 3-3,5 dakika konuşma fırsatın olsa ne söylersin? Şarkı olarak değil yani. Yani göre... eskiden olsa söyleyeceklerim vardı şu aralar bir, bir şey, şey. söyler misin ya da onu sorayım yani. Şey derim herhalde üçüncü havaalanının ne kadar güzel oldu. üçüncü köprümüz ne kadar Marmara'ya bindeniz mi derim başka ne diyeyim. Ajda Pekkan'a mı? E Ajda Pekkan o şeyde ya şu aralar köprü hayranlığı taksim meydanı hayranlığı vardı gezi zamanında. Bence çok güzel olmuş meydanımız beton beton demişti. Biz sizinle büyüdük demiş Faruk Özak. Sizi <gülüyor> şarkılarınızla büyüdük Bizi yaşlandırdınız demiş Sizse demiş genç kaldınız demiş <gülüyor> evet. Şunun sırrını söyleyin demiş Ondan sonra Acıda Pekan'da yapıştırmış cevabı Sır söyleyemem <gülüyor> Ay çok Ondan güzelmiş ya Vallahi. Nasıl Ben çünkü bana öyle. sorsa öyle Yoğurt derdim <gülüyor> Bir şey söylerdin değil mi sen Yoğurt derdim bal derdim mesela Yumurta derdim <gülüyor> Kafayı bir şeye takmayacaksın derdim ben de. Efendim o sır <gülüyor> adı üstünde sır <gülüyor> söyleyemem <gülüyor> demiş. Demiş ve güzel bir şekilde bağlanmış bu arada ikisi de 1946 doğumluymuş onu da gazete veriyor. Yani aşağı yukarı aynı yaştalar. Aa Ajda işte Pekkan'la annem de aynı yaşta. Ne kadar güzel. Ben niye onu hep annemden daha yaşlı düşünüyordum ya? E sen de bugün ara anneni. Tebrik edeyim o zaman. Hem bir tebrik et hem de. O e, espriyi sen de yapabilirdin anne diyeyim. Sırrınız ne diye sor. O zaman Freddie Jones band ile devam ediyoruz. Wonder Radio modern sabahlar. modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Hadi Koyun Wins. İki vatan aileninden bir şarkı dinledik sevgili <gülüyor> Şey olduklarını düşünmüyorum ben yani bunları. Mas masum olduklarını masum değil mi? Masum olduklarını düşünmüyorum. Masum bir şarkı değildi burada. Buyurun efendim. İşte İspanyol ve İngiliz vatan aileleri güneş sisteminde Plüton'un ilerisinde keşfedilmeye bekleyen en az iki gezegen daha olduğunu açıklamış. Yok artık bizim güneş sistemimizde. Evet. Evet baya bizim içinde bulunduğumuz e, güneş sisteminde Yuhu o zaman çok ayıp değil mi ya Şimdi ışık e, yılları ötesinde gezegenler buluyorlar işte o, su vardı bu vardı insan ilk önce bir dibindekine bakar ya İnsan önce bir dibindekine bakar e, güzel bence tarihe geçecek bir söz olarak kayıtlara girsin Ege e, şu anda resmi olarak güneş sisteminde 8 gezegen olduğunu kabul ediyormuş bu vatan hainleri hı hı. Plüton'u e, yine gezegenlikten kendi kendine çıkardılar anladığım kadarıyla Of galaksi haini bunlar o zaman. Bunlar resmen hain. Ee, ondan sonra İngiliz ve İspanyol bilim insanları e, bu tespitlerine ne demiş? E, çok uzaktaki kayalık çizimlerin yörüngesinde tuhaf davranışlar vardı demiş. Onlar başka gezegenleri çekmesiyle oluyor diyerek bir şey yapmış. Evet onlar da e, 20 derece eğime sahip e, ve e, ne bu? Etno. Etno ne? Etno... Şey işte ya yanardağlar falan öyle bir şeyler değil mi? Ha işte bu kayalıkların adı Etno'ymuş. Etno. Etno. Çok güzel isim vermişler ya. Bence de çok güzel. Zaten bizim genelde güneş sistemimizdeki isimler güzel. Yakın. E niye numaralarla şeylerle falan Onlar hep uzaktakiler işte Andromeda mesela tatlı isim. Ondan sonra Sirius, Mirius bunlar uzak popüler gezegenler. Andromeda da çok yakın sayılmaz Ege'ye. Ya. Ama işte yani güzel isim verilmiş şeyler. <gülüyor> oluşumları. <gülüyor> Bize bayağı uzak. Bize en uzak şey diyebiliriz. Şu anda bildiğimiz en azından. Aa, e bütün ortamını. Andromeda'nın içindekilere de işte numero vermişler. Ha yani numeroyu onlara veriyorlar değil mi? O da çok kalabalık. Onlar da ne yapsınlar? Hepsine isim ver, isim ver. Gerçi yine bir numaralar sıkışmış buraya. Bak ne demiş? Etnolar var demiş. Ee, bu etnolar güneş sistemindeki diğer gezegenler gibi aşağı yukarı e, yörünge düzlemi tahminimize göre e, yerde vermiş 150 ila 525 AU daha geniş bir alana yayılıyormuş o yüzden bu bu iki tane daha gezegen çıkacağını yakın zamanda e, söyleyeceğiz biz size şu anda böyle bir var daha demiş. uzaktakilerden önce şu yakındakileri bulsun benim için gezegen olmanın şartı öyle yörüngesi yörüngesi değil Yuvarlak olmak yok egeci o aralarda bir şey yok başka sabit yörüngede dönen. Var yani öyle fırttırı fırttırı geçip geçip gelenler var da onlara da gezegen denmez. E diyorlar işte etnolara gezegen demişler. Ona bakarsa, o herkes kayırsın. Enişten de gezegen o zaman. Bizim akrabalarının hepsini gezegen diye yazdırsın. İşte yani onlar da tam yuvarlak olmayabilir bu arada. Yuvarlak olmayacaksa kusura bakmasın gezegen değildir. Peki şey senin için mesela yuvarlak bir şey vardı mesela. E, şeyi düşünelim. Satürn'ü düşünelim. Çevresinde bir... Böyle bir bulut gaz bulutu falan filan olması yuvarlaklığını engeller mi senin canım, o, kriterlerinde? O şekil yapmış. <gülüyor> yani saçlarını böyle yandan <gülüyor> ayırmak gibi bir şey diyorsun yani. Çünkü sonuçta şöyle bir bakınca bizim güneş sistemine dünyanın özelliğini biliyoruz. İşte yaşam olan su olan falan mavi boyunca. Mavi olan evet. Öbür güneş sistemindeki her gezegende bir şeyle ortaya çıkmaya çalışıyor. Bir espriyle. Mesela Mars kızıl gezegen efendim. Ee, nerede? Merkür. ufak gezegen. Ondan sonra başka... <gülüyor> Bunlar hep senin kendi yorumların değil mi? İşte en büyük gezegen. İşte Çevresinde halkı olan gezegen. büyüklük olarak bir espirisi yok. O da halkayı takmış mesela. Acaba Plüton'u ondan mı gezegenlikten çıkardılar? Çünkü Neptün'ün bir özelliği kalmıyor o zaman. Tabii. En uzak gezegen Neptün. Bak o zaman oluyor ama Plüton'u en uzak gezegen diye koyarsan... Neptün'e ne diyeceğim? En uzak gezegenden bir önceki gezegen. Neptün en büyük değil miydi aynı zamanda? Jüpiter değil mi? Jüpiter tabii doğru. Mesela Dana gezegen diye geçiyor. Hepsini bir esprisi var. Doğru Dana gezegen diye geçer. Belki de işte o özelliklerini arıyorlar şu anda. İki gezegen daha bulundu diyen bu e, bilim insanları. Tam çünkü yani kesin, kesin değil ama çok yakın zamanda e, en az iki gezegen diyen bilim insanına güvenir misin sen ya? 3 <gülüyor> 3,5 üç, üç gezegende. sadece gene biraz. <gülüyor> en az en az 2 gezegen daha vardı. Kaç efendim demişler? 2 mi 3 mü? En az. En az 2 tane var. Gerisini ben bilmiyorum demiş. Daha çıkar demiş. Daha bakacağız demiş. Ondan sonra ee, tekrar gelelim. Dünyamıza gelelim. Ondan sonra dünyamızdan ülkemize gelelim. Ülkemizde bir heykel hadisesi var. Aa, hiç haberimiz yok. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Yönetim hep vatan aileninden bahsedecek halimiz yok Ege. Doğru biraz da sanatseverlerden bahsedelim. Biraz da sanatseverler ve vatanını sevenlerden bahsedelim. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı sektör olarak ekonomi bakanımız Nihat Zeybekçi'nin aldığı önlemler ve destekle ayakta kaldık. Bakanımızın heykeleni İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya ve Gaziantep'e dikeceğiz. Çünkü ona minnet aynı, duyuyoruz demiş. Aynı heykeli parça parça mı? Ayaklar, kafa yani gövde falan öyle bir şey mi olacak? Bütün heykelleri birleştirecekler böyle Da Vinci şifresi falan. Ha, yok yok yani bu Yoksa... illerde birer tane heykelleri olacak. Birer tane heykeli olacak. O zaman kalıbı hazırlayacaklar. Fıslısız basılacak. 2, 3, 4, 5, 6. 6 il saydım. Çok güzel ya. 6 ilde ayrı ayrı bağımsız işte yani her zaman dünyamızda sadece dünyamız değil gezegenimizde kötü şeyler olmuyor. Peki 6 heykel şey mi olacak? <gülüyor> Aynı heykelden seri mi üretilecek? Herhalde o daha ucuz olur çünkü. Ama değişik değişik şeyler yaparken olsaydı daha hoş olurdu. Neydi bakanımızın adı? Ee, Nihat Zeybekçi. Nihat Zeybekçi. Ekonomi Bakanı. Değişik espriler. Ha, değişik figürler de mi? Hmm. Mesela bir tanesinde konuşurken. Birinde spor bir ayakkabıyla birinde. Ha ayakkabı şey oldu. Ayakkabı makos... Derneği yapacağı için değişik Mesela, ayakkabılarla. İzmir'de makosen. Ha mevsimin şeyine göre Tabii iklimine canım. göre. Ama yine bence bir duruşu sabit olsun. Tabi tabii o şey olur ayakta. Ufak yani mesela bir şey böyle, olur. Bir, böyle bir böyle bir elini açtıysa eğer Antep'teki heykelde aynı elini işte Konya'daki heykelde de açsın ama ayakkabılar değişik olsun. Diğer yani bir de diyorlar Türkiye'de plastik sanatlar şey altı tane birden heykelden bahsediyoruz. Evet. Bir heykel değil. Evet. Neymiş o... efendim Davut heykeli. Kaç tane var Davut heykeli? Hiç hiçbir tane. O da yamuk yamuk bir şey. Ben de dolusuz. Tam da bu şeylerden dolayı bu haberi böyle bir verdim. Çünkü gözden kaçacak yine bugün Tabi bu haber. Ee, üstünden geçilecek. E, değersizleştirilecek. Bu da böyle düşünenlere Bizim bir ders olsun. Sıkacak. Bizim canımızı sıkacak bir ders olsun. Bunlara. Başka neler oluyor Oktay? Güzel Burada. haberler vermeye başladın yavaş yavaş. Senin ya hakkında düşüncelerim değişmeye başladı. yerine gelmeye başladı ama. kadar da vatan haini değil misin? Aa, biraz da o zaman sosyal medya. Bir, bir <gülüyor> yorgunluk çöküyorsa eğer üstünüze. Gün içinde mi? Gün sonunda mi? özellikle. Bir böyle bir, böyle bir anlamsız bir yorgunluk, sürekli bir yorgunluk hali. Acaba mevsimden mi, hasta mı oluyorum falan filan diyorsanız, hayır. Hayır, bunun sebebi ne kadar sosyal medyada vakit geçirdiğinizle alakalı olabilir. Aman dikkat diyoruz. Valla geçen hafta sonu ben hiç Twitter'a, Twitter'a bakmadım Nasıl da, dinlenik miydin? Dinlenik miydim bilmiyorum. Bir eksiklik hissediyor, aa ne oldu acaba falan diye. Sonra ne olabilir ki diyerek hayatıma devam ettim. Hiçbir şey eksilmedi. Telefonuna baktın mı, mesajlar falan Yok, filan? Yok hiç. Hiç bakmadın. Yok çok fazla mesajlaşma da olmalı. sadece cebimdeydi. Ara ara haritaya bakmak için çıkardım telefonumu. Çok güzel yapmışsın. Çünkü sosyal medya, elektronik posta, anlık mesajlaşma, WhatsApp'ından efendim normal mesajına, oradan başka şeylerine falan bunlar e, cep telefonları bu şekilde kullanılan cep telefonlarında çok ağır bir ki bunlar günlük yaşama bir parçası artık biliyorsun. Tabii ki. Çok ağır bir yorgunluğa sebep oluyormuş. Beyni yoruyormuş. Yani sadece böyle gözleri Küçük küçük harfler yüzünden mi? Parmakları gözleri falan filan değil kafayı kafam yoruluyor kafam demiş uzmanın bir tanesi Küçük harf değil ya mesela fotoğrafa bakacağın zaman da Neymiş bu fotoğraf falan filan diye Kim göndermiş ne zaman göndermiş kim üzerine ne demiş Ne oluyor ondan sonra beyin ne oluyor? Isınıyor Isınma yapıyor doğru Aşırı ısınmayla beraber yapar. ne oluyor beyin? kendini böyle bıçak iş işte bırakıyor. En sonunda işte Laps diye atıyor. Lapste atıyor ondan sonra sen böyle pelte gibi hissediyorsun kendini. Doğru. Ve o zaman hiç bakmıyorsun. Yani bakmayacaksın veya onun şey olacak, süresi olacak. Kaç dakika mesela normal senin rutininde yani geçen hafta sonu bir kenara bırakırsak? 8 dakikalık. Kaç dakika arayla? <gülüyor> kaç dakikada bir şey yapıyorsun? Telefonunu kontrol ediyorsun. Yani işte e, molalarda 2 dakika 2 dakikayı geçiyor mu mesela? bakma süren mi? Hayır. 2 dakika yani bıraktın telefonunu. 2 dakika, dakika sonra tekrar alma gibi bir şey oluyor mu? Kişi yapmadığım durumda. genç bahsediyor. kız olmadığım için o kadar değil. Valla işte o artık genç kız genç erkek yaşlı. Hiç fark etmedim erkek, o. Erkek hepsi hepsinde artık öyle. Ee, neyin ne olduğunu algılamaya çalışırken yorgunluk oluyor beyinde ısınıyor efendim demiş başınızı şişirmeyeyim demiş bilim insanı ve o yüzden birazcık mola verirseniz bir bakın bakalım nasıl şey oluyor demiş. Biraz da hayatla ilgili herhalde benim böyle bir e, anında bir gelişmeyle pozisyonumu değiştireceğim bir durum olmayacağını bildiğim için bir mesaj geldiğinde de hemen bakma ihtiyacım yok. Bir yerden bir mesaj gelmiş. Ha, sen mesaj olabilir? sesini duyuyorsun da hemen bakmıyorsun. Ha, bazen öyle oluyor. He. Biriksin diyerek. Çünkü ondan sonra onu ben mi olan da, portakal suyu mu olan da güzel güzel mı okuyorum cevap gerekirse cevap yazıyorum. Bir yerde bir WhatsApp grubunda bir espri yapılması lazım sonu yapıyorum falan filan. <gülüyor> ne kadar güzel. Ben bakıyorum. ama mesela bir, eğer yazacaksam onu da bir molaya denk getirmeye gayret ediyorum. Ama hem e, okumak hem yazmak hem bakmak o mesajlara sen aynı anda denk getiriyorsun. Tabii. Yani aynı anı bekliyorsun. Hı -hı. O da o da bir taktik. Bunların hepsi hayatta izleyebileceğimiz yollar, seçeneklerimiz. Beynimizi ne kadar yorduğumuzla ilgili bir durum bu. Verdiğimiz kararlar. Evet. Onu en az olabilir. yoracak şekilde ne peki sık sık az az bakmak mı yoksa araları azaltıp uzun uzun bakmak mı beyin Ara, için faydalı? Araları azaltıp az az bakmak en faydalısı demiş. Hem araları azaltacaksın azaltacaksın yani. Ve bakma periyodunu şey yapacaksın. Aralardaki aralardaki zamanı uzatacaksın. Atıyorum 20 dakikada bir. Bakacaksın ondan sonra e, Ve baktığın sürede kısıtlı olacak Yani öyle uzun uzun Bakıp uzun uzun yazıp şey yaparsan Ne oluyor ondan sonra telefonla ilişki senin kafanı ısıtıyor Aslında baktıktan sonra da, ne oldu şimdi desen Hiçbir şey yok O zaman şey yaparsın Hı? rahatlarsın Nasıl yani Ne oldu şimdi ne, ne öğrendik e, Bir dahaki 20 dakika sonra bakacağımı bir saat sonra bakayım dersin Bir olay gelişmiş olur Acaba şey olur. bu emojiler ondan mı çıktı ki daha hızlı bakalım, daha hızlı geçelim mi hayatımızı? Daha hızlı e, ifade edelim ve bitsin gitsin falan filan gibi. Yani Ondan mı? Gerçi onda da mesela bir tane e, şey var ya öpücüklü sarı yüz. Böyle bir kırmızı. Ha, böyle öpüştürmüş böyle, böyle, böyle bir şey var. <gülüyor> mesela on, o kullanıcı 6-7 tane kullanıyor. Onun bir şey var mı? Çok öpüyorum demek. <gülüyor> Çok öptü. Hayır onda 3 tane kullan. Az öpmüş olursun. Yok 3 tane de bence yeterli yani gayet çok atmıyor. Onu şimdi sen birisine öpücük gönderiyorsun ya. Tamam. Sevgiyle ilgini göstermek için. Tamam. Adam şey düşeceğe. Zaten seni öpüyorum yazmamış. Bir tane düğmeye basmış. Ona da bari basmış ki iki defa bassın falan. Diye bir. Ben ayak öyle öğretiyor. derim valla. Sadece bir öpücük yas. Bir de şey var mesela geçen haftalarda bu e, karşılama şeyimiz vardı ya kostümlerimiz. Ha evet. Şimdi ben o zaman hızlı bakmadım. Evet, i̇ncelemedin yani. Aradı, çok ara vermiştim kontrol etmeyi. Bir açtım, bir espriler, bir şeyler. Bu sefer en başa dönmek gerekiyor. O biraz zorlu işin doğrusu. Nereden çıktı? Neyin esprisi yapılıyor? Ne oluyor? Ne bitiyor? Neyin yorumla? Çünkü ilk önce bir şeyler başlıyor. Yorumlar başlıyor bir durumla ilgili. Ciddi adamlardan. Sonra komik adamlardan espriler geliyor. Sonra hem komik hem yetenekli adamlarda uygulamalar işte fotoşaplar falan filan bir şeyler geliyor. Tamam. E, şimdi bunu sırasıyla da görmedikten sonra bir şeyi kaçırmış oluyorsun. İlk önce bu ne ya falan diye bir yorum okuyacaksın. Aa neymiş o diye öğrendikten sonra sen onu öğrenene kadar birisi esprileri patlatma. Ha ha ha. Ho, ho. Derken, senin ben derdini anlamadım. Yani orada sırayla görmemek mi? Senişe ama. sırayla yoksa görmemek. Evet. Ara verip çok hızlı bir şekilde yükleme olması mı? Yani yoksa ara... senin a bu bu espriyi ben de yapabilirdim. Yok, keşke Öyle bir şey mi? Zaten daha güzellerini yapmış oluyorlar hiç. Onun da derdim yok da keşke başını yaşasaydım da o yani şimdi bir olay üstüne bir espri yapıldığı zaman sen olayın içindeysen daha anlamlı ya. Hmm, hmm. İlk önce o olayı yakalasaydın. Sen bir şeyler düşünürken bir yerden espri gelseydi. Hmm. Ona gülerken hop başka yerden daha güzel espri gelseydi de güzel olurdu. Şimdi en güzel esprileri görüyorsun. Ondan sonra ne oldu ya? Neyin ne, ne oluyor falan diye diye olayı anlıyorsun ama gülmüş oluyoruz falan gibi durumlar. Anladım. Çeşit, Ayağı, çeşit çeşit zor, sıkıntılar. Hayatım çok zor. Çeşit çeşit sıkıntılar var sevgili fark etmişsinizdir ama e, bir kere daha gördük ki e, yine sevgi kazandı. Evet hakikaten sevgi da sevgi kazandı. Sadece ülkemizde değil. Okta o zaman ben seni biraz uğurlasam. Neden dersen haberler falan filan olacak. Olsun diye bir toparlayalım. İstenmediğim yerde üç 3,5 saatten fazla kalmamaya. Gelişmelere geldi. göre kendimizi ayarlayalım. Shawn Mendes Something Big 103.1 Radyo Today. Modern, sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tura sabahlardan bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler. 9.13 oldu saatimiz çarşamba sabahında. Buyurun Oktay Bey. Hmm, Clint Eastwood'un yeni filmi var biliyorsun. American Sniper. Ee, Aa, gördüm onu. O film Clint Eastwood'un e, yönettiği bir bunu. film. Evet. E, Bana böyle düz aksiyon filmi gibi geldi. Öyle mi yoksa biraz falanlı filanlı mı? Falanlı falanlı. Ee, <gülüyor> yani... <gülüyor> Konulu yani. Tabi tabi konulu. En çok insan öldüren Amerikalı keskin nişancı Chris Kyle'ın öyküsünü konu alıyormuş film. Bir kesim askerin yüceltilmesi gibisinden değerlendirirken en büyük eleştiri Michael Murdan geldi. Michael Mur demiş ki keskin nişancılar korkaktır. Filmle ilgili de değil bu eleştiri ama yerinde bir e, eleştiri. Keskin nişancılar korkaktır. Niye ona övgü tabi algılanacak bir film çekiyorsun? Cephede göz göğüs göğüse çarpışanları çekme diyor. Ee, Valla bilemiyorum artık neyi çek. Bir şeyi çek diye bir tavsiye vermemiş. Oğlum Benim çektiğim çek. filmler ortada demiş Michael Moore. Ee, Altı dalda Oscar adayı demiş ama dokuz değil mi ya bu, bu film? Neyse yani baya bir Oscar adaylığı var şu anda. Ee, gelen en net eleştiri şu anda Michael Moore'dan Clint Eastwood. Hı hı. Biraz sıkıcı bir adam oldu değil mi? Sıkıcı oldu. O zaten deli gözüyle de bakılıyor olabilir. O ee, boş, son... boş koltuğa konuştuğu zamandan şey yapıyorsun. Sandalyede o? Obama varmış gibi bir şey performans sergiledi. Ben onu böyle bir internette görünce şey aklıma geldi. Neydi o? Muhsin Bey filminde. He. Pavyyonda bir adam... Sandalyeyle güreş tutuyordu da evet. sarhoşlar böyle bir havaya giriyor. Hadi pehlivan, hadi peylivan falan diye. Evet. İşte sandalyeyle güreşmeyle aynı yaptı. Doğru hiçbir şey yok. Yine bir boş bir sandalye. Orada yer değiştirmiş miydi Clint Eastwood? Bir bu tarafa geçip konuşmuş bir bu tarafa geçip konuşmuş iyice, iyice deli gibi Vallahi yoksa da, bir kürsüden konuşmuştu Nasıl değil mi? Nasıl bir delilik bir şey falan boş sandalyeye bakarak konuş herkes de delirdi galiba. Ya, ya, yaşı geldi artık yavaş yavaş diyor Yani öyle bir şey vardı sadece ondan da değil tabi de Clint Eastwood böyle bir hakikaten delirdi. Biraz da sinirli bir adam ya. Sinirli tabi canım dört yani, eğriden beri siniri geçmedi. Şimdi sinir, biraz sinirli bir adam biraz da güvenli kendisine güdü, de, aşırı güveni var. Hı -hı. Yani onun bir karnesi olsa ben onu yazarım. Belisine e, diye. Yıllarca yani... boş aksiyoncu gözüyle baktıkları spagettici gözüyle baktıkları adam sonra Oscar'lık filmler çekince her yaptığında bir 6 5 6 tane gene bir 5 6 adaylığınız olur değil mi demiş. Vallahi herhalde yani o bir dediğim gibi yani böyle bir e, şeyi olsa bir yeri yazarım. Bir, ya. Kim ilgileniyorsa bu Clint Eastwood'la Arap bu sineminde biraz şey. Ne? Can dostu Arap var mı? Her filmin oynattı arkadaşım. Can Dost'u yok galiba ya Clint Eastwood'un artık. Bu filme koymamış mı? Yok. Kimdi Can Dost'u olan? Ya işte oyuncu var ya meşhur. Her filminde oynuyor Clint Eastwood'un. Siyahi oyuncu. Yok bilemedim ben onu. Aa, Twitter'dan yazmışlar da şimdi. Nasıl bilemediniz diye. <gülüyor> Clint Eastwood'un Can Dost'u. Ben de dostu. hep unutuyorum ismini de. Hmm, en büyük eleştiri ondan gelmiş yani bakalım bir sinirli sinirli bir cevap e, verecektir şey vardı minion dalır bebeyinde orada şey vardı kadın kadın, kadın caz vardı oradaki, yine antrenörlerden bir tanesi olması lazım şey de vardı ne derler amphor gibinde vardı ha tamam tamam Neydi o change o? linkte de var mıydı ya vardır büyük ihtimalle ya Clint ne çekiyoruz abi diye arıyormuş. Tamam. şey şey. Ee, Morgan Freeman. Morgan ya. Freeman. Morgan Freeman vardır bence kesin bu filmde yine. Morgan Freeman. Gene Hackman da galiba yakın arkadaş Clint'ı tutun. Onda da öyle bir tip var. Jean gelsin Morgan gelsin film çekiyoruz diye arıyormuş. Alalım abi şundan alalım bak ben bundan aldım çok memnun kaldım diye birbirlerine silah gösterdiklerini düşünüyorum ben bu adamların bir şeyle ben evde otururken bitkisel çay tarifleri verdiklerini düşünüyorum. Bunu içiyorum pekliğe iyi geliyor Morgan bunu iç Rah rahat diyormuş. Eski bitkisel çay göstersin. Nerede meyve çayı tavsiye etseler birbirlerine. Ege, ama bu silah e, meyve çayı kadar bizim hakkımız abi diye böyle konuşulan bir takım adamlar olduğunu düşünüyorum. Bakalım da bakalım ne çıkacak. Bir sert bir Morgan e, Freeman şey var mı? Bak. Çok merak ettim ya bu yeni filmde. Yok Morgan Freeman yok. Morgan Freeman yok abi şey var. İşte o genç. Gene var? Genç e, Bradley Cooper var. Tamam da bir tek artist mi vardır ya? Gene koymuşlardır Morgan'ı <gülüyor> bir yere. <gülüyor> bir yerde görünüyor mu? diyorsun? subay mubay yok mu ya? Bizde bir gelin bir çorba parası çıksın diye aramıştır. Bakayım e, kimler varmış? Sienna Miller var. Bradley Cooper zaten söyledik. Kyle e, Gellner var. Bu çocuğu da nereden tanıyorduk? E, çocuk dedim ama bu adamı nereden tanıyorduk? E, bakıyoruz efendim. Ondan sonra çeşit çeşit sanatçılar. Troy var. Troy Vincent ee, yok abi Morgan Freeman Morgan Freeman başka bir işi var galiba Vardır vardır kesin Ama başka siyahi oyuncular var Eğer istiyorsan yani o bir Şeyi sorguladıysan Ama sen arkadaşlık ilişkilerini merak ediyorsun değil mi Tabii Acaba araları mı bozuldu falan diye Yok abi araları Araları bozulmaz mı biz Aa. ahiretlik olduk artık demiş <gülüyor> O sadece çalışma arkadaşım değil demiş ee, Onun dışında Kanada'dan da bir e, Hızlı bir bakalım Kanada'ya Hı hı ee, Kanada'nın e, Alberta eyaletinde e, insanlar son iki yıldır baş gösteren e, fare istilası nedeniyle e, zor günler geçiriyor keyfimiz kaçtı demiş. Ee, keyfimiz kaçtı demişler Norveç sıçanı deniyormuş onun e, şeyine parça parça satılıyormuş birleştiriyormuşsun yani. Ondan sonra <gülüyor> o İsveç, İsveç sıçanı o İsveç, o İsveç sıçanı. Norveç sıçanı şey geliyor donmuş geliyor. Blok donmuş geliyor. <gülüyor> montajlı geliyor montajlı. <gülüyor> Yalnız özelliği Norveçlıçanın iri olması Şege. İri iri bunlar demiş. Bölgedeki en yırtıcı ve zararlı tür ee, Kanada'daki e, bu şeyde Alberta eyaletinde. E, ne kadar? 4,5 milyon nüfuslu eyalet genelinde bir sayı verilmemiş ama e, 29 kilometre çapında bir alanda e, oldukça etkin. Yani cirit atıyor derler ya. Hakikaten atıyor. Tam, tam öyleymiş yani şu anda ee, bakalım artık taşlama mücadele edecek belediye? nasıl mücadele edecek çünkü biliyorsun hayvanla mücadeleyi biliyoruz taşla ettiğimizi biliyoruz. Ee, bilemiyor demek ki Kanadalılar bilemiyor bu iş. Katrina and the Waves'te devam ediyoruz. Walking on Sunshine. Yüz üç doktöver today. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Rahat modern savalar devam ediyor sevgili sanat severler. Demirci ile gündeme bakıyoruz buyursunlar efendim. Çok teşekkür ederim çok güzel vurguladınız. Sağlı. Ee, buna yakışmaya çalışacağım ben de. Ee, yakışır olmaya çalışacağım. Vurgu ee, bizim işimiz. Teşekkür ederim sağlımanız. Ee, o zaman e, senin liderin ayrı. Tı tı tı tı tı tı. <Sessizlik> Onun lideri ayrı köşesine hoş geldiniz. Papa'dan e, haberler var. Ee, ve e, Uruguay Devlet Başkanı'ndan haberler var. Hangisinden başlayalım? Uruguay'dan başlayalım. Uruguay Devlet Başkanı'nı biliyorsun Oze Mujica. Hı hı. Ee, biliyorsun kendine has e, var. kendine has yaşantısıyla pek çok e, sadece Uruguayların değil Dünyanın da hastası olduğu bir lider. Bilmiyorum kim olduğunu. Aa, daha önce konuşmuştuk burada hatırlamıyorsun. Belki şey olunca muşika çok şey yapmadan. 87 model bir e, arabası var. Tamam tamam. Kendisinin. 98.000 model bir araba diye konuşmuştuk. Onunla işine gidip geliyor. Ondan sonra işte küçük bir e, çiftlikte yaşıyor karısıyla beraber sarayda oturmuyor. Daha doğrusu konutta oturmuyor. Hı hı. Saray demek de alışkanlık olmuş. <gülüyor> e, orada oturmuyor. E, ve e, şey yapıyor. E, maaşının 12.000 dolarlık bir maaşı var. Onun %90'ını işte bağışlıyor. Bağışlıyor tamam. Ee, öyle bir adam. Ee, Uruguay Devlet Başkanı'nın önceki gün bir e, şeyden işe giderken, evinden işine giderken bir otostop çalmış. Nasıl ya hanım ben çıkıyorum diye çıkıyor o zaman evden. E tabi öyle çıkıyor. İşte bugün biraz kanunlar anlar belki akşam yemeğine biraz geç kalırım ne alayım diye çıkıyor o zaman. Evet yani gelirken ne lazım diye alıyor işte markette duruyor falan filan ama işe giderken e, şey... Kimi almış bakayım? Beyefendinin ismini de şoförü söyleyelim. falan yok o zaman makam şoförü. Yok canım ne şoförü ya? Böyle zaten Pardon, sadece şey kendisinin ve yanındaki koltukta oturabilecek biri arabanın büyüklüğü bu yani. Bu Uruguay'da mesela bir 3. köprü veya Uruguay'ın İstanbul'un da bir 3. havaalanı gibi <gülüyor> dünyanın gıpta ettiği şeyler var mı? Yoksa rahat rahat <gülüyor> takılır. Ya Ege, herkesi sen e, her yeri daha doğrusu Türkiye neydi köşemizin adı? Senin liderin ayrı, düm düm düm düm düm düm. onun lideri ayrı. Doğru. Ee, gerçi burada onun lideri ayrı, onun lideri ayrı diye köşenin ismi bu olması lazım. Biraz Doğru. sonra da papaya bakacağız. Yani. <gülüyor> Ama e, çok sevinmiş. Geralt, Geralt diye okunuyor herhalde. E, Gerald Bey otostop çekenlerde durmuş. Ah başkan durmuş. Ondan sonra bir bakmış, bilmiş. Ondan sonra tabii hemen şey yazmıştı Twitter'la paylaşmış. Aman nasıl mutlu, nasıl mutlu. Kimse de inanamamış. Başkan başkanın benziyor. aldığına. Benzin istemiş yalnız. Bir sakal at demiş. İnerken mi? Başkan demiş bunu. Hadi ya. Ha. Tam suyla inerken çalış... demiş yoksa binerken mi? Çünkü binerken, ikisi çok önemli. Yani suyla çalışmıyor bu araç demiş. ne tamam, 5 dolarlık alırız demiş. Ha 5 dolara bağlamışlar mı? Ya bir sonuç olarak yani alan razı, satan Top razı. Şey bir sağ... 7 dolar verecektim demiş Gerald'a. Hayırlı yolculuklar diyoruz ikisine de. Uruguay Devlet Başkanı'ndaki son espri bu. E ne yapsın abi 12.000 dolarlık maaşının %90'ını veriyor. Kaç kalıyor geriye? Ne, ne, benzin parasına yetmez ya. 1200 dolar karıyor geriye. Değil mi? 1200 doları kalıyor. Oradan bir beş, 1205 dolar. 1205 dolar. E onunla da rahat rahat arabayla gidip. Rahat giriyoruz. rahat bir e, tane gidip. Yaşlı oldukları çok bir şey değmiyorlar. İlişkisi yok, şeyi yok. Var bir her ya. gün bir şeyden bir, iki parmak içermiş. İki parmak bir şeyi var abi o. Ee, gidip gelirken kafa tü, dağıtıyor demiş. Duty free'den almış onu. Yurtdışı temaslarına Frişom. çıkıyormuş. Viski bitince yurtdışı temaslarına çıkıyormuş. Ee, ve Papa Papa'dan biliyorsun geçen hafta bir açıklamalar geldi. Arka arkaya iki e, dünya üstünde önemli isim. İkisi de ucuz arabalara meraklarıyla tanınıyorlar. Valla Papa evet Türkiye'ye gelince de zaman da uyduruk yani araçlara. İtevazı diyelim istersen. Hı hı. Arabanın yani uyduruğu şeyi olur Dur, mu bilmiyorum. Ayağımızı yerden kessin gözüyle bakıyorlar. Evet Francesco Papa Francesco geçen hafta şey demişti mesela benim anneme küfretse yanındaki arkadaşını göstererek ben bir tane yumruk çakarım falan filan diye bir açıklaması vardı. Hı hı. Yakalayalım onu sen. Tabi. Biliyorsun değil mi? Anamı karıştırmayın demiş. Öyle ben biliyorum. <gülüyor> e, i̇ki gün önce de. Her e, türlü eleştiriliğe açayım analı bacılı konuşmayın demiş. İki gün önce de şöyle demiş o açıklaması bakmış herhalde ses getirmedi mi ne oldu bilmiyorum gerçi düzeltti galiba sonunu, ben şöyle demek istedim böyle demek istedim diye de neyse bu açıklaması iyi katolikler tavşanlar gibi üremek yerine sorumluluğunun bilincinde anne babalar olmaları gerektiğini söylemiş tavşanlar gibi böyle demiş üremeyin demiş öyle katoliklerin üremesi diye bir şey yaygın şey mi var <gülüyor> <gülüyor> ben hiç duymadım ki öyle bir şey yani onun esprisi mi yapılıyor? Katoliklerin üremesi diye mi? Ha. Ne bileyim abi yani iyi katoliklik bunu gerektirir demiş. İyi anne baba olacak. Bu katolikliğin insanlığın şey değil mi ya? Çocuğun varsa iyi anne baba olacaksın. Ha. Çok iyi anne babaysa daha çok üreyeceksin. Sezeryan'la e, 7 çocuk sahibi olan ve 8'in çocuğu bekleyen bir kadınla Karşılaşmış. Hı hı. Ee, onun üzerine söylemiş bunu. Daha doğrusu karşılaştığını söyleyerek. Çok abartmış. zamanlar ben, ben abartmışsın. Yani öyle tavşan gibi üremediğinde alimi yok dedi diye lafı yapıştırmış. Kadının da kuşuna mı gitmedi ne oldu <gülüyor> bilmiyorum yani. <gülüyor> Demiş. Yani öyle bir. Yani onun lideri ayrı. Onun lideri ayrı, <gülüyor> ayrı <gülüyor> köşesinde. E, bu iki lideri ele aldık bugün. İler, i̇lerleyen dakikalarda ilerleyen başka liderlerle, liderlerle başka, başka karşılaştığımızı olacağız. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo ötülesiniz. Modern Sabahlar Devam ediyor sevgili dinleyiciler. Son haberler, son espriler Ve maalesef sonuşa kadar. Buyursun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun Ege Bey. Bir bilgi Bir de gelişmeyle o zaman Bugün veda edelim. Bilgiler bilgi... ve gelişmeler Diye yeni Gel -gelişme köşem köşesi. vardı. Evet onu başlatalım. Hani Fahir bekleyecektin? Yok köşeyi zaten şey yapmayalım başlatmayalım şu anda o hazırladığımız sinyal müzikleri falan var ya onları kullanmayalım abi. E, İçeriği de oza kuru kuru vermek de çok anlamsız olacak. geçecek i̇şte zaman geçecek yani e, bir şekilde yakalamamız lazım. Senede bir mi bu programda? Hayırsız yapsan olmaz mı? Yok olur canım iki haftada bir bu programımız. E, ben ne yap ben yetersiz miyim? Yani, e, Sen Fahir'i şey. düşünerek mi? Evet Fahir'le ortak projemiz bu da Ben yapabilirim her şeyi ya bir yerde şey diyeceğim sadece Yeri geliyor bir gece daha harcıyoruz diyeceğim Yok öyle değil işte abi bazen o deniyor bazen denmiyor Onun denme şeyi çok önemli Ben bana bir şans verilirse seni e, hem mahcup ederim Hı -hı. hem de çok güzel bir köşeye imza atarım Ben mahcup olmak isterim <gülüyor> Yani hani senin başarınla ben mahcup olmak isterim Yani Programımızın başarısıyla daha doğrusu. Pardon Ama... seni mahcup etmem pardon ya özür dilerim. Ben mahcup olmak istemem. Yani <gülüyor> programımızın başarısıyla ben mahcup olmadığım zaman çok mutlu olurum. Ama dikkat fark etmem yani senin mahcup olup olmaman. Ama şöyle bir şey var biz bu projeyi e, fail arkadaşımla düşünelim. beraber e, beni almadığınız projelerden baştırdık. biri daha mı bu? Ya şimdi sen e, bazen abi şey oluyor ya yani iki kişilik oluyor ya bazı projeler. Mesela Mesela bir bilgi bir gelişme köşesi. Ya iki kişilik olsun Fahir'e de şey dersin ya yani, sana bir şans verilmişti. Sen bunu değerlendirmedin. Bu sonuçta medya dünyası abi herkes birbirinin kuyusunu, kuyusunu kazıyor. Hele bu da bir şov yani. Ne kadar güzel bazı kelimelerin yeri nasıl belli ya kuyusunu kazmak mesela. Ee, yani Ege ben seni hiç kırmak istemiyorum. İstersen bir gelişme bir bilgi köşesini seninle yapalım. Ama ilerleyen haftalarda. Aynı köşemi. İçerik aynı ama isim değişik Ya şunu yapalım işte ya Şimdi yapalım dinleyicilerimizi Ben şimdi, gayet güzel yaparım ya Şimdi o köşe başlayamaz abi Hazır ama Hazırlanmak lazım yani. Fahir'den öyle. daha da iyi yaparım Yani ya. istersen şöyle yap Haftaya sen, da ben gider başkasının programı da yaparım Orkutay ola senin proje ne olur Sen kendin bir köşe yap Yani biz Uzayan kol bizden olsun Yani bir bilgi bir gelişme köşesini Sen istersen Arka şey yap şekillendir Fahir'de, Kendim köşe yapma diye derdim yok ki Ben Fahir'in yolunu kesme derdim değil. Şey sen olmuşsun. o açıdan bakıyorsun. Evet. Tamam. Yoksa <gülüyor> tamam. millet, dinleyicilerimiz dünyanın en güzel programını dinlemiş, en güzel köşesiyle e, yüz yüze gelmiş bunlar değil mi? Sen da? tamam, ben şimdi anladım. Ben ona en, en başta söylesene ya. Evet o. O zaman ben tabii ki sana destek olurum. <gülüyor> yani çünkü sonuçta medya dünyasında herkes ne yapıyor? Birbirisinin, birbirisinin, birbirisinin, Hı? birbirisinin, Hı? Kuyusunu, birbirisinin kuyusunu, kuyusunu, kuyusunu kazıyor. O Birey yüzden en sevdiğimler biri birinin kuyusunu kazıyor. Teşekkür ederiz. O zaman. Başlayalım. Şimdi bugün. Baş, işte başlayalım. Bugün başlayalım. içerik hazır. Başlayalım. Buyurun. Bir bilgi, bir gelişme. Merhaba sevgili dinleyiciler. Merhaba. Modern sabahlarda her yani Çarşamba Ocakta olduğu gibi bugün programımıza hoşgeldiniz hoş e, ilk defa de beraberiz de. ve e, ilk bölüm heyecanlı İlk tabii. bölüm heyecanımız var ve e, daha önce de size duyurduğumuz gibi bu köşeyi Fahir Önç'le birlikte hazırlayıp sunacağız metinleri Ayy, biraz değiştirsene metinleri oku, ya. değiştirmeyi unuttum ya ne yapalım baştan mı alalım? Gök gerek yok ya oradan Fire, Fire Önç'te sunacaktık ama... Fire Önç'te e, sunacaktık ama e, Fire Önç bugün olmadığı için e, onun en az onun kadar e, medyaya gönül Merhaba. vermiş bir arkadaşımız bugün stüdyomuza. Hoş geldiniz Sevgili Merhaba Bey. sevgiler sunuyorum. E, tüm bir bilgi bir gelişme dinleyicilerini alınlarından öpüyorum. Eee... Valla yeterli ben. diyorum ben. bu yani, selamla sekiz kere merhaba dedin ve Bütün alınlarından öptün. En başta yapmayayım dedim. En başta e, yaptın çok iyi oldu çok da güzel oldu diyoruz. Keyifler olsun diyoruz. Keyifler olsun, olsun diyoruz. Evet e, hissetmişsinizdir dinamik bomba gibi fişek gibi bir program oluyoruz. Hadi daha bir altakımı. <gülüyor> <gülüyor> bir bilgi bir gelişme de. Evet bugünkü bilgimiz e, Ege e, istersen e, vereyim ben bilgiyi. Hemen bilgiyi alalım bakalım. E, pek çok dinleyicimizi de ilgilendirdiğini düşündüğüm bir Programın formatı bilgi. bir konu oluyor. O konuya bir bilgi ve bir gelişme mi aktarılıyor? Bir bilgi veriliyor. O bilginin üzerine gelişmeyi e, diğer kişi aktarıyor. Ben de yani. aktaracağım gelişmeyi? Evet. Beni mahcup etmeyi aktaracağız. Tamam aktarım. Evet e, sevgili dinleyiciler bugünkü bilgimiz e, Merkür'ün geri gitmesi. Merkür geriliyor. E, Kova Burcu'nda başlıyor ve 12 Şubat'a kadar e, gerisin geriye gitmeye devam edecek Merkür. E, Merkür aman kimseciklere <gülüyor> söz vermeyin diyoruz. Aman dikkat ve, diyoruz. <gülüyor> ve bu konuyla ilgili e, gelişmemizi, almak için, gelişmemizi almak için Ege Bey ben size dönüyorum. Merhaba. Bilgimiz bu. Ee, gelişmemiz, gelişmemiz ne olan? Ne olabilir? Şöyle diyelim, sevgili dinleyiciler Merkürün gerilemeye başlaması, sadece ufak bir sinyal, yavaş yavaş bütün gezegenlerin gerilemesine e, şahit olacağız. Ha bu böyle mi devam edecek? Elbette bazı dönemlerde ters açılar, düz açılarla gezegenler binlerce yıldır, milyonlarca yıldır yaptıkları şakaları bize yapmaya devam edecekler. Evet söz sende Oktay. Teşekkür ederim. <gülüyor> çok güzel aktardın <gülüyor> gelişmeyi. Ee, devam edecekler dedi. Ee, buradan şu sonuç çıkıyor sevgili dinleyiciler. Aman kimseciklere söz vermeyiz. Söz vermeyiniz. Hoşçakalın. Çok, çok ben Ege Kayacan. Hoşçakalın diyorum. Sizlere yeni bir köşeden merhaba demek üzere. Hoşçakalın. Güzel oldu. Abi çok güzel oldu da yani orada en sonda sen ismini söyledin. Yani ben söyleyemedim. Orada şey oldu. Yani failin ismi de söylenmedi. Yani proje yani şimdi biliyorsun medya herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Yani ortam pis bir dünya. Ben yani orada. sen orada bir de hemen söyledin sonra fon girdi çıkıştı çünkü daha Gelişmeyle ilgili benim söyleyeceklerim vardı. Elektronik cihazlar bozulacak. Aman i̇şte, planlarınızı dikkatli yapın. Elektrik bu şov cihaz, dünyası unutulan unut eşyalar, ya. anahtarlar falan diye bir sürü gelişmesi vardı bunun ya. Sen yani oradan ben bir borçluk yakaladım. Fırsat yakaladım. Ters ben orada bir fırsat geçti elime kendimi göstermek için. Hemen Onu orada değerlendirdim bir ve ismini söyledin. Yani orada, orada noktada kimleri sattığım, neler, neleri feda ettiğim hiç umurumda değildi. Yani o şov o gösterişli dünya o bir bilgi bir gelişme işte fon giriyor ışıklar falan böyle bir dinleyiciler merak ediyorlar bir gelişme ne falan diye ben de öyle kendimi ön planda görünce gözüm karardı bir anda hakikaten ön planı çıkma e, fırsatı doğunca kusura ne Fahir zaten burada yok seni de şöyle düşündüm <gülüyor> zaten burada yok evet efendim seni de şey dedim ya ben haftaya... bu şans bir insanın bir kez eline gibi. Bir daha ne zaman bir bilgi bir gelişme olur. Hayır olacak? şunu söyleyeyim. Yani ben haftaya tekrar bu köşeyi yapacağım. Belki de ben yaparım Yani Hiç bilmiyorsun ki. kimin Tabii o, o da doğru. Yani şey de olabilir. İsmini söyledin çünkü en sonunda. Tabii. Ben kapmış olabilirim ee, şu anda. Sen de zaten... o benim projemdi falan elimden kaptı falan diye show dünyası. Bunlar da nokta. dünyası ve medya dünyası sevgili dinleyiciler fark etmişsinizdir. Herkes evet programımızın kuzusunu... sonuna geldik sevgili dinleyiciler, moder sabahlar, yarın sabah yine sizler birlikte olacak. Kazıyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Sizlerle şakalarla, uyularak hepimiz. Kuzusunu... Mükemmel bir gün olacak.